Gezerin geleceği. Hazırlayan ve sunanlar Büşra Yar ve Uygar Özesmi. Merhaba. Devlet Başkanı Lula da Silva yönetiminde ilk ay rakamlarına göre Brezilya'nın Amazon yağmur ormanlarındaki ormansızlaşma Ocak ayında bir yıl öncesine göre düşüş gösterdi. Hükümetin Uzay Araştırma Kurumu INPE tarafından toplanan ön uydu verileri geçen ay bölgede Ocak 2022'ye göre %61 düşüşle 167 kilometrekarelik bir alanın zarar gördüğünü gösterdi. Ocak ayının ortasında Brezilyalı çevre kurumları Selefi Jair Bolsonaro'nun artan yıkımını sona erdirme sözü veren Lula'nın yönetiminde ilk ağaç kesme baskınlarını başlattı. Ocak ayındaki ormansızlaşma 2016'dan bu yana aylık 196 kilometrelik tarihsel ortalamanın da altındaydı. Ancak yılın başlarında yağmur ormanlarının üzerindeki yoğun bulutlar nedeniyle Ocak ayı verileri yanıltıcı olabiliyor. WWF Brezilya koruma uzmanı Daniel Silva Ocak ayında böyle bir düşüş görmek olumlu. Ancak trendin tersine dönmesi hakkında Konuşmak için çok erken çünkü bu düşüşün bir kısmı büyük bulut örtüsüyle ilgili olabilir dedi. Yeni rakamlar, Amerika Birleşik Devletleri'nin Amazon'daki ormansızlaşmayla mücadeleyi amaçlayan çok taraflı bir fon'a ilk katkısını yapmaya düşündüğünü bildirmesinin ardından geldi. Ağırlıklı olarak Norveç ve Almanya tarafından desteklenen Brezilya yönetimindeki Amazon fonu, 2019'dan beri Bolsonaro yönetiminde dondurulduktan sonra çevre bakanı Marina Silva'nın göreve geldiği gün yeniden faaliyete geçirildi. 2023'e olumlu bir başlangıç bu ama buna rağmen Çevre Ajansı IBAMA'daki uzmanlar ve personel Bolsonaro'nun fonları ve kilit kurumlarındaki personeli kesmesinin ardından Lula'nın koruma hedeflerini gerçekleştirmesinin yıllar alabileceği konusunda uyarıyor. Brezilya hükümeti ayrıca yasa dışı altın madencilerinin suçlandığı bir insani krizin de ortasında şu anda en büyük yerli rezervi olan Amazon'daki Yanomami arazisinde kaçak madencilikle mücadele ediliyor. Bir günden Gökay Başcan'ın haberine göre. Saldan'ın ardından Burdur Gölü'nde de doğa koruma ilkelerine aykırı bir yapılaşma söz konusu. İklim krizine bağlı olarak artan kuraklık ve plansız su tüketimi Burdur Gölü'nü tehdit ederken şimdi de yapılaşma tehlikesiyle karşı karşıya göl. 41 binden fazla insanın hayatını kaybettiği Maraş Merkezi depremden bir gün sonra Burdur Gölü havzasını yapılaşmaya açacak olan Millet Bahçesi'nin imar planları askıya çıktı. Projenin askeriyeye tahsis edilen ve uluslararası sözleşmelerle de korunan Burdur Gölü'nün kenarında yapılması planlanan Millet Bahçesi projesi kapsamında bölgeye tenis kortu, spor sahaları, sosyal tesisler, okçuluk ve atçılık alanları yapılacak ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan değişiklik bölgenin Ramsar Sözleşmesi ile korunmasına, Milli Savunma Bakanlığı'nın şerhine, yaban hayat koruma sahası ve birinci derecede sit alanı olmasına rağmen yapıldı üstelik. Millet bahçeleri plan değişikliğinde ekolojik değeri yüksek açık yeşil alanlar olarak tanımlandı. Antalya Kent İzleme Platformu Sözcüsü Avukat Mustafa Şahin proje inşaatın fiilen başladığını hatırlattı. Planının askıya çıktığını ve 30 günlükte itiraz süresi olduğunu belirten Şahin. Hemen yanında hastane yapılıyor. Nisan ayında açılışı yapılacağı konuşuluyor ama onu yetiştirmek için uğraşıyorlar. Kıyı kenar çizgisi ihlalinin araştırılması lazım. Göl havzası içerisinde koruma alan altında olan bölge yapılaşmaya açılmak isteniyor. Bölgenin ekosistemi korunmalı. Bu yapılan düzenlemeler yasal değil dedi. Evet gelelim yine dünya haberlerine. Güney yarımkürede yaz mevsimi olması ve bu nedenle de daha az deniz buzu olması normalde beklenen bir durumu. Ancak bu ulusal kar ve buz veri merkezine göre bu yılki vaziyet olması gerekenden çok daha az. Isınan hava ve su buzul alanını sadece 1,91 milyon kilometre kareye indirdi. Dahası bu yıl erime de devam edecek. Geçen yıl da... En düşük seviye 1,92 milyon kilometre kareydi ve rekor düzeyde düşüktü bu. Ve bu düzeye 25 Şubat'ta ulaşılmıştı. Bu yıl daha şimdiden daha düşük seviyeye ulaşılmış durumda ve her geçen gün daha da kötüye gidecek. İngiltere'de süpermarket zinciri iki şirket Kuzey Afrika ve İspanya'dan taze meyve ve sebze tedariğinde yaşanan sıkıntılar nedeniyle bazı ürünlerinin satışlarına kısıtlama getirdi. Şirketlerden biri domates, biber ve marul gibi ürünlerin satışlarının müşteri başına 3 adetle sınırlandırdığı belirtilirken, diğer mağazalarında salatalık ve birkaç ürünün satışındaki sıralamanın her müşteri için 2 adet olacağını duyurdu. Çok ilginç, biz bile burada marul bolluğu yaşıyoruz, bırakın sıkıntısını kendi bahçemizde. Tabii İngiltere'de durum farklı. Müşterilerin son günlerde bazı ürünleri bulmakta sıkıntılar yaşadığı belirtilirken boş market raflarının fotoğrafları ise sosyal medyada sık sık paylaşılıyor. İrlanda'yı etkileyen tedarik problemleri büyük ölçüde İspanya ve Kuzey Afrika'yı vuran sel, kar ve dolu gibi kötü hava koşullarında hasadın etkilenmesi nedeniyle yaşanıyor. Yılın bu döneminde İngiltere halkının yediği ürünlerin pek çoğu bu bölgelerden geliyor. İngiltere'de perakende ticareti temsil eden örgüt British Retail Consortium ürün arzında yaşanan problemlerin geçici olduğunu belirterek ülkenin kendi hasat zamanının başlaması ve satıcılarında alternatif tedarik ağları bulmasıyla birlikte birkaç hafta içerisinde çözüleceği söylendi. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.